Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Metaverse konusunu bıraktığımız yerden konuşmaya devam ediyoruz. Geçen haftadan konuğumuz Hayri Cem. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen? Evet, bu iki bölümlük bir seri Metaverse nedir diye konuşuyoruz. E ...konuşmaya başladık ve öncülü olan bir takım kavramları e, e, Hayrican bize açıkladı. T24 e, sitesinde teknoloji yazarı e, Hayrican yazılarının da linkini bu programın dörüsünde bulmak mümkün. E, daha kuramsal meseleleri konuşmaya çalıştık geçen hafta. Bu hafta biraz daha pratik işlere bakalım diyoruz. Yani Metaverse bugün mesela Türkiye'de çok kullanıcısı olan bir platform değil... Diye düşünebiliriz ama bir kere Metaverse tek bir platform değil öncelikle bu yanlış bir düşünce. İkincisi de bir yandan da mesela işte İstanbul'un en önemli emlak alanlarının sanal dünyada şimdiden satın alınmış olduğu söyleniyor. Belli ki bu işe paralar yatıran şirketler, bireyler, insanlar var. Dolayısıyla bir şeyler olmakta. Türkiye'de de bir şeyler olmakta ve ben öyle tahmin ediyorum ki yakın bir gelecekte Metaverse gibi platformları çok daha sık duyuyor olacağız. Hayatımızın daha geniş bir bölümünü kapsıyor olacaklar. Hayırceğim de bir yazısında Metaverse'e nasıl girer, neler yapabilirim başlığıyla bu pratik soruları cevaplamıştı. Biraz bunlardan bahsedelim diyorum. Fakat şunla başlayayım. Geçen hafta Şöyle bir değindik, ee, universe e, işte bir birlik içinde her şeyi kapsayan e, anlamına geliyor, Latinceden gelen bir kelime. Metaverse de bir anlamda evren ötesi gibi yani birliği belki çokluğa e, ulaştıran bir platformlar ağı gibi e, düşünülebilir. Ee, Universer derken, evren derken biz fiziksel bildiğimiz analog e, eski usul dünyadan bahsediyorduk. Metaverse derken şimdi dijital bir dünyadan bahsediyoruz ve e, sormak istediğim sorulardan bir tanesi de ya peki ama işte yani yemek, içmek temel ihtiyaçlar hayatta kalmak için fiziksel dünyaya mahkumuz. Sonuçta biz bedenli fiziksel analog e, yaratıklarız. Dijital dünya gerçekten bizim Hayatımızda bu kadar önemli bir yer tutabilir mi? İnsanlar buna niye zaman ayırsın? Niye emek harcasın? Niye para harcasın? E, fakat e, düşündüğümüzden daha hızlı bir şekilde Metaverse'ün e, gelişeceğini ben tahmin ediyorum. Biraz bu taraflarından Metaverse'le e, Metaverse ilgili pratik e, soruları bu hafta e, konuşsak olur mu Hayır be. Elbette, tabii ki. Ee, isterseniz bu şu metaverse kavramına tekrar dönelim. Yani siz çok güzel özetlediniz. Ee, evren ötesi deyince bana biraz evrenin ötesinde ne var? Evren sınırsız bir şey e, yapı. Sanki bana öteki evren demek daha şey ko kolay veya cazip daha açıklayıcı gibi geliyor ama e, her işte kullanılabilir evet. Şimdi ben aslında biraz Burada bir şey okumak istiyorum size, Zuckerberg'in tanımını bu bölümü okuyarak şey yapacağım. Çünkü çok güzel açıklıyor ne, ne olduğunu. Diyor ki internetin yerini almayı, sanal hayatı gerçek hayatla birleştirmeyi ve herkes için sonsuz yeni oyun alanları yaratmayı amaçlayan bir sanal gerçeklik yapısı. Bir yandan da başkaları da diyor ki real dünyanın sanal dünyaya bir ayna vasıtasıyla yansıtılması Şimdi bu kavramlara baktığımız zaman aslında bugün internet üzerinde yaptığımız her şey Metaverse'ün içinde yapmaya başlayacağız. Hedef o. Ama sizin de belirttiğiniz gibi real dünyada yaptığımız şeyleri yapamayız. Yeme, içme, işte, hava alma veya yerel dünyada ürettiğimiz şeyler mesela hizmet işlerini, hizmet sektörünü, oyun sektörünü Metaverse içinde yapabilirsiniz. Ama tarım yapamazsınız Metaverse'de. Sanayi üretimi yapamazsınız. Dolayısıyla metaverse'ü böyle sınırsız bir dünya olarak algılamamamız gerekiyor. Metaverse sonuçta bazı öncelikle oyun, eğlence olarak düşünün. Film, işte oyun oynamak, müzik dinlemek e, gibi. Bunun dışında iş hayatında hizmet olarak mesela bankacılık yapabilirsiniz. İşte iş toplantılarınızı, iş hayatınızda yaptığınız tüm ofisinizi dahi oraya taşıyabilirsiniz. Ama e, bir e, bu da üretemezsiniz orada. Dolayısıyla bundan sonra benim anlatacaklarım aslında şu anki Metaverse'ü anlatmıyor. Metaverse, hayal edilen Metaverse'ü anlatacağım ben. Çünkü şu an Metaverse çok ilkel durumda. İlk adımını atmış durumda. Bu arada bir de parantez içinde bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, biraz spekülatif olacak mı? bu ama. Bu Metaverse'ün bugünlerde popüler olmasını sağlayan Zuckerberg'in de derdinin şu olduğu söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum. Bu e, Oculus gözlüklerini... Satın aldıktan sonra satamadı ve bunları satı, satışını hızlandırabilmek için de Metaverse'ü e, ortaya çıkarıp onların satışını yapmaya çalıştı ama yine de yetmiyor. Yani bugün Metaverse'e baktığımız zaman Metaverse'deki hayal edilen dünya, şimdi biz bir, bir kavramı daha karıştırıyoruz onu da müsaadenizle açıklayayım, 3 boyutluyla e, sanal e, gerçeklik, sanal ortam kavramlarını da karşı, e, karıştırıyoruz. Deniliyor ki 3 boyutlu ortama geçirecek. Yok zaten şu anda 3 boyutlu ortam demek derinliği olan görüntü demektir. Ee, bu derinliği olan görüntüyü biz e, bilgisayar ekranlarında, televizyon ekranlarında da görebiliyoruz. Burada bambaşka bir sanal ortam yaratmak is isteniyor ve bu sanal ortamı da görebilmemiz için sanal gözlükler takmamız lazım. Şu anda değil. Dolayısıyla şu an Metaverse daha ilkel aşamasında. Metaverse'de neler yapılmak isteniyor? Metaverse'de şu anki internette dediği gibi yaptığımız her şeyi oraya taşımak istiyor. Bunun yanı, mesela sosyal medyayı oraya taşımak istiyor. E-maillerimizi oraya taşımak istiyor. Dosyalarımızı, e dijital dosyalarımızı oraya taşımak istiyor. Yani dijital alemdeki kullandığımız her şeyi diyor ki, bundan sonra gelecekte biz bunu şeye alacağız Metaverse'in içine. Burada daha pratik kullanacaksınız, daha keyifli kullanacaksınız. E, yap, e, bunu gerçek dünyadaymış gibi kullanacaksınız ve bundan keyif alacaksınız. Metaverse özünde bu. E, Metaverse ile ilgili, bu Metaverse'in detayına girmeden isterseniz bir Second Life farkını anlatmaya çalışayım. Biraz daha iyi anlaşılır. Şimdi Metaverse'de deniliyor ki benim platformum, e, birçok Metaverse platformu olacak. Sizin de söyleyeceğiniz bir halen de var. E, binlerce var hatta. E, bu Metaverse platformları üzerinde biz e, değişik herkes kendi met platformunu kurabiliyor. Ben de kurabilirim para harcarsam. Siz de kurabilirsiniz. Second Life'da şöyle bir şey vardı. Second Life'ın kendi para birimi vardı. E, Linden doları diye. Bu Linden dolarıyla siz e, harcama yapıyordunuz. Bir de Second Life üzerinde sahip olduğunuz asetlerinizi, şeylerinizi, e, varlıklarınızı başka bir yere geçiremiyordunuz. Transfer edemiyordunuz. Yani diyelim ki avatarınız var, onu başka bir platforma götüremiyorsunuz, veya arsanızı taşıyamıyorsunuz. O zaman diyor ki sat bunu, al paranı, git orada satın al diyordu. Şimdi dolayısıyla Metaverse bunun tam tersi diyor ki ben diyor senin tüm varlıklarını istediğin platforma taşımana izin vereceğim diyor. Şimdi bir önemli farkı da aslında Metaverse üzerindeki satın aldığınız her şey bir NFT yani bir token jeton. Yani e, bu dinleyiciler için bir coin ile jetonun farkında isterseniz hızla bahsedeyim. Coin Bitcoin falan dediğimiz şeyler aslında bir para birimi. Sanal bir para birimi. Ama tokenların yani bu NFT'lerin, jetonların bir farkı var. Sadece kendi üretildiği alanda kullanılabiliyor. Mesela hatırlayın eskiden e, vapura jetonla binerdik. Ama o vapura attığımız jetonu telefon sokaktaki kabusal... E, telefonlarını gidip atıp oradan kullanamıyorduk. Çünkü o jeton bir amaç için üretilmişti. Şimdi sanal dünyada da böyle bir yerde üretilen e, NFT'yi siz e, başka amaçta kullanamıyorsunuz. Şimdi e, Metaverse üzerinde, Metaverse diyor ki ben platformum var bir de bunu şeyle karıştırıyorlar. Metaverse'ler e, birer blockchain değil. Blockchain üzerinde NFT üretiliyor. Yani nedir NFT. Mesela benim avatarımı bir NFT olarak üretiyor. Bu şu demek? Ben o NFT avatarımı dijital cüzdanım üzerinde saklayabilirim. Saklayabildiğim zaman şu avantajı var. O blok o şey platform çökerse ben o NFT'imi başka bir yerde kullanabilirim. Dijital bir şey. Şimdi bu şeyler üzerindeki, metaverse üzerindeki her şey bir NFT'dir. Arsa bir NFT. Yani bir jeton aslında. Ama siz bunu kendi cüzdanınıza koyabilirsiniz. İşte oradaki avatarınız, satın aldığınız skin'iniz, orada yaptığınız işletme bunların her biri bir NFT. Dolayısıyla bunlar bir metaverse'den diğerine transfer edilebiliyor. LinkedIn'de bu yoktu. Dolayısıyla LinkedIn özellikle buradan şey, güçleri kaybetmeye başladı. Metaverse'de bu yok ama şu an bu gerçekleşmiş değil. Bakın bu çok önemli. Çünkü şöyle düşünün. Beş tane ayrı Metaverse'ler. Siz bir metaverseten kazak satın aldınız avatarımıza. Beş dolara. Bir başka Metaverse'e gidiyorsunuz. Elli dolar orada. Diyorsunuz ben burada Metaverse'de satayım kazağımı. İşte beşe almıştım ona satayım. Buna müsaade etmiyorlar şu anda. Çünkü diyor ki haksız rekabet. Aslında rekabet kuralları da henüz. Yani hiçbir kural yok sanal dünyada şu anda. Bu tehlikeli olan bu. Şimdi Metaverse bize neler kazandıracak? demin konuştuğumuz o telepresence dediğimiz hani, e, şeyimizi e, hologramla kendimizi yapıyoruz ya bunu işte ben buradan işte, e, siz mesela Amerika'dan Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'ne hologramınızı yollayıp ders verebilirsiniz mesela çok ilginç olur bu e, çok da güzel olur hiç seyahat etmeden öğrencilerinizin karşısına çıkıp e, şeyinizi yapabilirsiniz bunun dışında Mesela geçenlerde yapıldı bir konser. Gerçek bir konser yapılıyor ama Metaverse üzerinde yapıyor. Real time, gerçek zamanlı. Şimdi bakın bir gerçek konsere toplasanız kaç kişi götürebilirsiniz? Çok büyük bir alan olsun. Diyelim ki 11 kişi seyredir. Ama o şey 2 milyon kişi seyretti konseri. Ve 2 milyon kişi de bilet aldı. Yani o bilet de bir NFT aslında. Yani bilet satın aldı, NFT satın aldı. Gitti o konseri dinledi. Dolayısıyla bu metaverse ile birlikte daha çok kişiye ulaşma, daha çok yere ulaşma şansınız olacak. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşiyorlar. Ama henüz... Pardon, Pardon sözünü ettim. Tam bu noktada bir şey ekleyeyim. O zaman yani şöyle anlıyorum. Doğru anlıyor muyum diye aslında size sormak istiyorum. Bir işte bittiğimiz eski usul fiziksel analog dünyamız var. Bu dünyada yaptığımız bazı etkinlikleri dijital dünyaya yansıtabiliyoruz. Bazılarını yansıtamıyoruz. Mesela yemek yemek işte temel ihtiyaçlar filan. Yalnız fiziksel dünyada fiziksel bedenimizle yapabildiğimiz şeyler. Ama bir konser izlemek ya da işte bir futbol maçı üstüne bahis oynamak filan bunların hepsini sanal dünyada da dijital dünyada da yapmak mümkün. Ve... E, sanal dünyada yapacağımız ya da yapmak isteyeceğimiz şeyler arttıkça buna gerçek para vermeye de gönüllü hale geliyoruz. Bana öyle geliyor ki para e, bu dijital dünyayla analog dünyanın temas ettiği bir tür kesişme noktası. E, çünkü gerçek fiziksel dünyada işte gerçek fizik, gerçek diyorum öbürü gerçek dil anlamında değil. Fiziksel e, emeğimizle kazandığımız Parayı bir şekilde harcayarak dijital dünyada işte bir takım yatırımlar yapıyoruz. Bir şeyler alıyoruz, konsere gidiyoruz, bilet alıyoruz filan. Bunları ne kadar yapmaya gönüllü olduğumuza bağlı olarak herhalde bu teknolojilerin ne kadar gelişeceğini görüyoruz, göreceğiz gibime geliyor. Sizin de T24'ten köşe komşunuz Füsun Sarp Nebil buna benzer bir yazı yazmış. Metaverse bir can simidi diye. Facebook'un geliri, gelirleri ve değeri düşüyordu. Biraz da bunu düzeltmek için işte böyle Meta diye yeni bir platforma kendini genişletmeye karar verdi falan gibi bir iddiada bulunuyor. Herhalde burada yani bu teknolojilerin geleceğini belirleyecek şey bir anlamda dijital dünyanın yürütücü motoru olan paranın ne kadar bu işe yatırılmaya bizim tarafımızdan gönüllü olunduğuyla alakalıymış gibime geliyor. Kesinlikle haklısınız. Bize orada sunulan hizmetler bizim daha çok para harcamamıza gönüllü olacak. Mesela bankacılık hizmetlerimizi şu an internetten yapıyoruz. Ama bunu zamanla metaverse'e taşıyacaklar. Şu an internetten alışverişlerimizin büyük çoğunluğu e, online ticaret çok gelişti. Bu online ticaretten farkı ne olacak? Online ticarette biz sadece resim görüyoruz. Ama Metaverse'de alacağımız ürünü elimize alıp evirip çevirip inceleyebileceğiz. Daha çok bilgi sahibi olacağız. Ve kararı ona göre vereceğiz. Dolayısıyla bu tür sunulan hizmetler bizi ne kadar çok cez cezbederse biz o dünyanın içine daha fazla girmeye başlayacağız. Ve zamanla da Sanıyorum pek çok bu dünyada yaptığımız şeyi orada yapmaya başlayacağız. Yani şeyde hayalde sınır tanımıyor insanlar aslında ve şu andaki tek eksikleri yani bu kadar bunları yerine yerini alamamaların nedeni de teknolojik olarak o dünyanın içindeki o sanal dünyayı yaşatamıyorlar. çünkü bunun için gözlük lazım da gözlük de pahalı bir şey. Yani benim en son baktığımda mesela ee, bu şeyler ya e, e, sanal gerçeklik gözlükleri 10-15 bin lira artırılmış gerçeklik gözlükleri ise 75 bin lira civarında çok pahalı bunlar yani e, asıl e, bu işi kullanması gereken insanların e, harcayamayacağı rakamlar bunlar e, dolayısıyla peki, yani ben Hı. şu anda peki hadi metaverse çok ilgimi çekti bu programı da dinledim gireyim şu metaverse'te bir şeyler yapayım Aha. bir şeyler anlatayım falan dedim bunu e, yalnızca işte dizüstü bilgisayar üzerinden yapamıyorum. Bu gözlüklere ihtiyacım var. Bir de girmek için bir para yatırımında bulunmam lazım galiba değil mi? Evet. Şöyle bir düzeltme yapayım. Şu anda işte gerçek onun için programın başında söylediğim şu anda anlatacaklarım gelecekle ilgili hayal edilen metaverse evet. Şu anda bu gözlükler yaygın olmadığı için normal ekran görüntüsü halinde yapıyorlar e, metaverse'leri. Ama bazı oyunları oynamak kalktı işte gözlük takarsanız o sanal dünyanın içine de giriyoruz. Ama şu anda ekrandan hemen hemen hepsi normal bildiğimiz ekran üzerinden yapıyorlar şeyleri, yayınlarını. Dolayısıyla o şeye henüz geçemediler. Burada yapılabilecek şeylerden bahsedelim. Birçok ticari faaliyeti yapabilirsiniz burada ama... Şu anda en popüler olanı bu arsa işi. İsterseniz oraya girelim. Evet, <gülüyor> ben de tam onu soracaktım. Yani ben mesela bütün hayatım boyunca diyelim emirganda denize nazir bir ev sahibi olmak istedim. Fakat bir türlü yeterince param olmadı, alamadım. Ama sanal bir dünyaya girip oranın yansıttığı dijital e, emirgan e, ortamında mesela bir ev alabiliyorum. Şimdi bunu almak ister miyim ya da bu benim için niye değerli olsun? Bu, bu bir soru. Bunu gelecekte göreceğiz. Bana evet bu önemli ve değerli olacakmış ve insanlar buna bu tür şeylere para yatıracaklarmış gibi gözüküyor. Ama şu anda İstanbul'un pek çok sanal bölgesinin işte bir metaverse platformunda satın alınmış olması, buna para e, yatırılmış olması herhalde ...büyük başka paralar kazanılacağı beklentisi üzerinden oluyor. Oysa tek bir Metaverse platformu yoksa... ...işte Enirgen bölgesinin dijital sanal dünyadaki yansımasını... tek çok başka platformdan satın almak da mümkün. Dolayısıyla fiziksel dünyadaki gibi tek bir yeri aldığınızda... ...orası tekil olarak sizin kullanımıza geçmiyor diye anlıyorum. Bütün bunlar böyleyken Türkiye'de özellikle emlak piyasasında Metaverse'e olan ilginin bu kadar büyük olması sizce niye? Bilinmedi, bilinmezlikten. Yani insanlar sizin bu tanımladığınız bilgilere sahip değiller. Hani program başından beri konuşuyoruz. Bir önceki programımızda da konuştuk. Tek bir metaverse platformu olduğunu zannediyor insanlar. Ve orada alça işte Boğaz kenarında alça arsanın bir daha bir başkasına satılmayacağını zannediyorlar. Oysa bir başka Metaverse firması kalkıp ben de kurdum İstanbul'un parselledim ben de satıyorum bir Bunu engelleyecek hiçbir yasal düzenleme yok. Hiçbir evet. engel de yok. Dolayısıyla sizin işte Boğaz Kenan'da aldığınız bugün bin dolara aldığınızı bir başkası 500 dolara satmaya başlayacak. Bir başkası gelip rekabetçi 200'e satmaya başlayacak. Böyle böyle gidecek. Şimdi insanların asıl anlamadığı şey şu. Arsa tek başına kuru kuruya hiçbir şey ifade etmiyor. Şu anda arsa satıyorlar. Binaları satamıyorlar. Ee, sizin o arsa üzerine bir ticari işletme kurmanız lazım. Yani bir işte diyelim ki müzikol bahsetmiş. Müzikol kurmanız lazım para kazanmanız için. Ama şimdi bunların e, girebilmeniz için bakın bir para harcamanız lazım. Demin atladığımız soruya dönelim. Evet. Şimdi bir e, metaverse e girdiğiniz zaman önce size normal bir üye kabul ediyor, para almıyor, oyun oynatıyor size. Bu alıştırma. Siz oyunlarda başarılı oldukça size her bir Metaverse'ün kendi para birimi var. O para biriminden de hediye ediyor al sana para veriyorum, başarılı oldun, bunu harca. Böylece sizin orada Metaverse üzerinde bir şeyler harcama yapmanızı sağlamaya başlıyorlar. E, fakat siz bunun içine gerçekten her şeyden faydalanmak için giriyorsanız bakın, Mesela decentralanddan bahsetmiştin. En önemli birkaç e, platformdan biri İşte ApLand var, decentraland var. Bunun gibi e, birkaç tane önemli şey var. E, e, platform var, Metaverse platformu. Buralara girdiğiniz zaman mesela avatarınızı sokmak için 500 mana diyor. Mana bir para birimidir decentraland'da. 3.18 dolar bir mana. İşte bir de onu tabii çıplak dolaştırmayacaksınız avatarınızı. Ona ayakkabı, işte pantolon, gömlek aldığınız zaman, bakın dört ay etti. Ne yapıyor? İki e, bin mana para vermeniz lazım. Yani 10 dört bin küsül e, dolar gibi para ödemeniz lazım. Sırf oraya girmek için. Şimdi insanlar e, bakıyor diyor ki, a milyon dolarlık arsa görüyorum. Şeyde, Doğru. Arsa değil. Onun üstüne yaptığınız milyon dolar ediyor. Çünkü Bakın bir pencere bir NFT'dir. 500 mana. Beş pencereli bir ev yapıyorsanız çarpım beşle beş Kapı koyuyorsunuz. Duvar koyuyorsunuz. Yani o ev, e, inşaatı yaparken her bir e, şey için iht, ihtiyaçınızın e, madde için 500 mana para ödüyorsunuz. Dolayısıyla bir büyük oraya tesis kurdunuzda tabii milyon dolarlar ediyor. Yani o milyon dolarları harcamadan sizin milyon dolarlık bir şey sahibi olmanız mümkün değil. Ama bizim insanlarımız bunun farkında değiller. Yani o kuru kuru arsanı bir gün para değer kazanacağınız anlıyor. Hayır. O arsadan para kazanmak istiyorsanız o arsaya yatırım yapıp üzerine bir işletme kurmanız, o işletmeyi işleterek para kazanmanız lazım. İşte şeyde bugün İstanbul'daki arsa alan arkadaşların en çok sorduğu soru ne yapacağım şimdi aldım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yani ya üstüne para harcayacaksın ya da şimdi bir şeyle... Şimdi bütün metaverse'ler şey yapmıyor, coin'le çalışmıyorlar. Yani bazıları diyor ki sen coin alacaksın, gelip o coin'i benim parama dönüştüreceksin. İşte benim değilim bitcoin'im var, o, o bitcoin'le şey aldım, mana alacağım. O manayı harcayacaksın. Çıkarken de manayı bitcoin'e çevireceksin. Bitcoin'i götür istersen e, TL'ye, dolara çevir. Bu şekilde işliyor şeyler e, metaverse'lerin e, parasal işle, işleyişleri. Peki pardon ben bir de en son şimdi programın son kısmına geldik bu özel hayat ve kullanıcı verileriyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Analog dünyada işte diyelim gittiniz bir dağ başında bir kulübede oturmaya karar verdiniz cep telefonunuz yok internet bağlantınızı kestiniz filan nispeten anonim bir e, kimlik e, sürdürmeniz mümkün. Fakat dijital dünyada tabii bu mümkün değil çünkü bir platform içinde yer alıyorsunuz. Avatarınız, şuyunuz, buyunuz işte kimliğinizle ilgili bütün bilgilere aslında bu platformun altyapısını sağlayan şirketler kolayca ulaşabilecek hale geliyorlar. Bu bilgileri de tabii işte başka amaçlarla satarak falan buralardan para kazanıyorlar. Buna karşı ne yapılabilir ya da biz geleceğin dünyasında kendi kimliğimizle ilgili her bir bilgiyi, elimizle ve isteyerek büyük şirketlere teslim etmiş mi olacağız? Zaten şu anda ettik onları güvenmeye. Şu anda her türlü bilgimiz, bakın o bir siteye girerken işte cookieler şey yapıyor. İşte kabul etmezseniz o kukileri kullanmanızı izin vermiyor. Bazı modern sitelerde size seçim hakkı veriyor. Hangi cookieyi izin veriyorum hangisini vermiyorum. Ama genel olarak aslında Mesela tele, telefonumuzu örnek alalım. Telefonumuzdaki aplikasyonlarda her birine biz her şeyi izni veriyoruz. Şimdi navigasyona izin vermiyormuşsunuz şey yerimizin nerede olduğunu tespit etmesi için mecbursunuz. E bu ne yapıyor? Sizin gezdiğiniz yerleri zaten takip ediyor. Yani bu büyük veri böyle oluşuyor. Bu firmalar kendi aralarında anlaştılar. E, e, özellikle bu büyük e, şey e, Dijital dünyanın büyük firmaları işte Facebook gibi e, te, şey gibi Amazon gibi bu tür firmalar verileri birleştirmeye başladılar. Şimdi ne yapıyorlar? İşte ben yürüyorum, bunu takip tra ediyor. Bir şey alışveriş yaptım, bunu takip ediyor. Bizim hatta e, sosyal medyadaki kullandığımız likelerden dislikelerden bizim dini inançlıklarımızı, siyasi inançlarımızı bunları da tespit edebiliyorlar. Yani aslında biz teslim olduk. Ben uzun süredir de bu işi koy verdim çünkü bunlar kaçış yok. Ee, yani engelleyemiyor. Şimdi asıl sorun dijital dünyanın tamamının bir regüle edilmesi. Yani dijital dünya ile ilgili hiçbir regülasyon yok. Geçenlerde işte Avrupa Birliği e, rekabet kurulu metaverselerle ilgili bir çalışma başlattığını ilan etti. Çok e, ben o, o, faydalı bu gördüm. Ama dijital dünya dediğimiz bakın siber savaşlardan başlayıp, bir Hiçbir şey yok, kuralı yok. Yani herkes siber saldırı yapıyor. Dünyada o kadar her gün bir yerlerde siber savaşlar var. Ee, ve çok yakın zamanda çok büyük siber savaşlar yaşandı. Ee, bunun dışında kripto para konusunda hiçbir düzenleme yok. Şimdi sizin paranız var. Ee, Bitcoin veya isim vermiyorum kripto paranız var. Birisi hackledi bunu. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ya da o satın aldığınız platformu ben kapattım gitti dedi yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O para gitti. Ya da siz yanlış bir işlem yaptınız. İşte ne bileyim 3-0 bin liraya yollayacağınıza bir sıfır daha fazla koydunuz. 10 bin liraya yolladınız. Geri dönüp düzeltebiliyorsunuz. Yani ya da ben işte yatırımcıyım. Kripto para yatırımı yaptım. E, vefat ettim. Çocuklarımla da paylaşmadım şeyimde zamanında şeyimi, e, bilgilerimi dijital adreslerimi vermedim onlara. Hiçbir şekilde oradan bir hak elde edemiyorlar. Yani Dijital dünyanın bir bütün halinde e, bir regulasyona ihtiyacı var. Bu da ülkelerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Yani uluslararası toplum bir araya gelip oturup bunun kurallarını koyması lazım. Yani metaverse'ler için de aynı şey. Bakın tekrar arsa işine dönelim bitirmeden. İnsanlar alıyor, güveniyor arsaları veya başka şeylere. O metaverse kapattım dediği zaman hiç yapabileceğiniz bir şey yok. Oradaki yaptığımız bütün yatırım çöp. Gitti. Onun için yatırım yaparken iki şeye ben dikkat etmelerini istiyorum şeylerin yatırımcıların. Birincisi hangi Metaverse'e yatırım yapacak? Bu Metaverse'in arkasındaki şirket güvenilir mi? Bir kere bunu araştırmaları lazım. Yani her gördüğü Metaverse'in içine girip para harcamasınlar. İkincisi orada satın aldıkları NFT'ler, yani orada yaptığınız her bir harcama NFT'dir dedik ya her bir satın aldığımız şey. Bu NFT'ler hangi blockchain üzerinde üretilmiş? Bu da çok önemli. Çünkü o blockchain kapanırsa sizin oradaki NFT yatırımınız da gider. Yani oradaki satın aldığınız her şey gider. Dolayısıyla NFT'lere de bakarken şuna dikkat etmesi lazım insanların. Bir kerelik bir para yürütülecek bir şey mi? Çünkü sürekli olan bir NFT mi? Buna bakmaları lazım. Bunlara bakmadan yapılan yatırımlarda risk oranının çok yüksek olduğunu ben söyleyebilirim. Evet. Peki teşekkürler. Böylece programın sonuna geldik. Bana öyle gözüküyor ki bizim bildiğimiz türde hayatımızı baştan aşağı değiştirecek bir teknolojinin ilk adımlarını şu anda görüyoruz. İleride çok daha yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Fakat bu dijital dünyanın da böyle bir şekilde düzenlenmesine ihtiyaç var. Sizin de söylediğiniz gibi şu anda. Ee, vahşi batı gibi böyle başıboş bir durumda ee, bu programı 10 sene sonra tekrar yapacak olursak tahmin ediyorum ki bambaşka şeylerden konuşuyor olacağız ee, bugün konuğumuz teknoloji yazarı Hayri Cem'di bu hafta geçen haftaki programa da devam ederek metaverse konusunu çeşitli yönleriyle ele almaya çalıştık çok teşekkür ediyoruz Hayri Bey, çok Bence, teşekkür eder, Hayri Bey. ben de çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.